Bütün bunlar İslam medeniyetinin yetiştirdiği ilim adamlarının dünyada ilk defa planlayıp projelendirerek icat ettikleri aletler ve buluşlar. Asib sönmesin hazırlayıp Timur Çayır'ın sunduğu İslam bilginleri ve icatları programı başlıyor. dinleyenler İslam Bilginleri ve İyicatları programından hepinize merhabalar. Efendim programımıza konu olarak seçtiğimiz İslam bilginlerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya koydukları yeni fikir ve buluşlar gibi yenilikleri üretmek, sadece eski dönemlerle bağımlı kalmayan, hayatın her sahasında zaman zaman ihtiyaç duyulan insani bir faaliyettir. Zira değişen şartlar ve insanlığın çeşitli alanlarda elde ettiği birikimler bazen hayatı sürdürebilmek için yenilenmeyi ve yeniliği kullanmayı mecburi kılar. Yenilik üretmek, fert, şirket, topluluk ve milletleri ileriye götüren bir unsur olduğu gibi yenilik üretmemek de insan ve toplumları geri bırakan unsurlardandır. Hatta fert ve toplumların uzun ömürlü olabilmesinin bir şartı da düşünce, duygu ve aksiyon planında sürekli yenilenmek ve zamanın ruhunu yakalayacak şekilde inanç ve gelenekleri çağın idrakine söyletebilmektir. Günümüzde yenilik üretmeye odaklı ARGE yani araştırma geliştirme faaliyetleri o kadar vazgeçilmez hale geldi ki büyük maliyetlerle ortaya konan yenilikler marka ve patent adı altında tescillenmektedir. Böylece hem üreten kişi ve kurumların emekleri korunmaya alınmakta hem de o toplumun kalkınmışlık endeksi ürettiği yeni ürünlerle hesaplanmaktadır. Bundandır ki günümüzde topluluk ve işletmelerin rekabet gücü bünyelerindeki fertlerin yenilik üretme kapasite ve performanslarına bağımlı hale geldi. Çok çalışmak ve üretmekten ziyade verimli çalışmak ve katma değeri yüksek şeyler üretmek daha bir önem kazandı. Bir toplumun düşünce zenginliği, teknoloji ve kültür sahasında gelişmişliği, mevcudu sorgulayan yenilikçi fıtrata sahip insanlara... O insanların toplumda yaşama imkanı bulmasına, her sahada ortaya konan farklılık ve yeniliklerin çokluğuna, yenilik üretme faaliyetlerinin destek ve teşvik görme derecesine bağlıdır. Günümüzde ARGE çalışmalarını mecburi kılan sağlıklı büyüme ve gelişmeyi toplumlar kendilerini yeniliğe kapatarak değil, yenilik üretim merkezleri kurarak ve üretilen yeniliklerin muhtemel yan tesirlerini analiz merkezlerinde kabul edilebilir risk seviyelerinde tutarak gerçekleştirebilirler. Yenilik, ilgili sahada var olan bilgide fark ortaya koymaktır. Doğorgan, ufuk açıcı yenilik, farkı fark ettirir. Üretilen yeni bilgi veya ürünün var olanı yeniden düzenleme ve tesir kat sayısı nispeten büyük özelliklerdedir. Ait olduğu sahada fark oluşturabilecek bilgi veya teknolojik ürünlerin üretimi de bir nevi yenilik üretme işlemidir. Yenilik üretmek kavramı çok geniş manalara sahiptir. Mesela yeni bir bakış açısı, model, teori, fikir, kavram, bilginin doğursal olmayan sentezi ve tasarım yenilik üretmeye dahil olduğu gibi, cihaz üretimi, kimyevi madde sentezi, saflaştırma, ayrıştırma ve ölçüm usulleri de dahildir. Her yenilik üretim faaliyeti bir tür risktir. Risk almadan katma değeri yüksek gelişme, büyüme ve açılımın olmayacağı temel bir hakikat olduğundan risk alma kapasiteniz ve risk yönetimi beceriniz ne kadar fazlaysa ilgili sahada o nispette büyüme ve gelişme sağlayabilirsiniz. Değerli dinleyenler Fen ve mühendislik bilimlerinde maddi ve pratik faydası olan yenilikler daha ağırlıklı iken, sosyal ve insani bilimlerde kavram üretimi, üretilen yeni kavramın eski bilgi ve kavramlarla irtibatlandırılması gibi yenilikler, daha çok anlayışları değiştirmeyi hedef alır. Bu açıdan insani ve sosyal bilimlerde yapılan yenilik üretme ile fen ve mühendislik sahalarındaki teknolojik ağırlıklı yenilikler, keyfiyet ve tesirleri bakımından farklıdır. Maddi ve teknolojik yenilikler toplumda daha kolay kabul görebilirken, düşünceleri, inançları veya bakış açılarını değiştirme potansiyeli olan yeniliklerin hem üretimi hem de toplum tarafından benimsenmesi nispeten zordur. Geçmişte el emeğinden makine ağırlıklı üretime geçiş sürecinde toplumlarda teknolojik ürünleri kullanmaya karşı direnç çok yüksekti. Ancak teknolojinin nimetleri ve sağladığı kolaylığı derinden hisseden kitleler, Günümüzde bunu daha kolay kabullenmektedir. Fakat sosyal ve insani bilimlerde yeniliğe karşı sergilenen negatif tutum ve davranışlarda çok fazla şey değişmemiştir. Çünkü sosyal ve beşeri bilimlerdeki yeniliklerin toplumun inanç ve değer hükümlerini değiştirme riski veya mevcut otoritenin statüsünü sorgulama ihtimali daha yüksektir. Değerli dostlar dilerseniz yenilik üretme sahaları ve bunun toplum üzerindeki etkileri konumuzu burada güzel bir eserle aralayıp daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. seni ben Çeviri Değerli dostlar, Radyonuz Akra Efendi İslam Bilginleri ve İcatları programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Müzik Kendi kendimizi bir yenilik üretmenin basamakları nelerdir diye sorgulayacak olursak, kainatta her şeyin bir oluş prensibi olduğu gibi yenilik üretmenin de kendine has bir sistematiği vardır. Eğer yenilik üretim mantığı ve süreci bilinir ve ona uygun hareket stratejileri üretilirse, yeniliğin topluma yayılmasında hem direnç azaltılmış hem de görüş ayrılıkları en aza indirgenmiş olur. Bunun için hem yenilik üreten kişiler hem de bu yeniliği kullanan grup ve toplulukların risk yönetimi kabiliyetlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Yenilik üretmenin basamaklarını şöyle sıralayabiliriz. A. Yeniliğin üretimi B. Bunun inancağı, kültüre ve coğrafyaya uyumu. C. Yeniliğin hayatın içinde kullanılmaya başlanmasından itibaren oluşabilecek yan tesirlerin izlenmesi. Her basamağın kendine has süreçleri vardır. Değerli dostlar, yenilik üretme yeni bir kimyevi molekül bulmaya benzetilebilir. Yenilik üretim aşamasındaki süreçler evrenseldir, her yerde aynıdır. Günümüzde ARGE laboratuvarları, atölye çalışmaları, yenilik üretmeye yönelik kuluçka evleri, teknoparklar, bilim araştırma köyleri, birinci safhanın gerçekleştiği yerlere birer örnektir. Bu dönemde rol alan kimseler, üretecekleri şeylerin onların nerelere götürebileceğini ve ne gibi tesirlere yol açabileceğini düşünemez. Bu safhada sezgileri güçlü insanlar istihdam edildiğinden, ilhamların, sezgilerin öne çıktığı bu kademede, kişiler kendilerini yeniliğin coşkusuna ve pozitif katkısına kaptırmıştır. İksel'den gidiyor gibi kaygı ve korkular bahane edilerek, bu aşamada vazife alan insanların yenilik üretimi engellenemez, sorgulanamaz. Çünkü problemleri yenilik üreterek çözmeye çalışan fertler yeni bir şey üretmenin ilham ve sezgilere açık olmanın getirdiği coşku ve konsantrasyon içinde olduklarından kendilerinde korku ve endişe çok azdır. Zaten şuur altında korku ve endişe olan kişiler kendilerini yeniliğe kaptıracağı için bu aşamada rol almazlar. Yeni fikir, yaklaşım, bilgi ve tasarım sınırlı sayıdaki kişinin zihninde sera denebilecek sosyal çevrelerde gerçekleşir. Kimyevi bileşiklerin içinde aktif maddeyi saflaştırmak, bir cevheri kullanılabilir hale getirmek, 3-5 kademeli ayrıştırma, saflaştırma işlemlerini mecburi kılıyorsa, benzer şekilde üretilen yeniliğinde kullanıma hazır hale getirilmesi için saflaştırılıp süzülmesi gerekiyor. Tabii meydana getirilen yeniliğin inanç, kültür ve coğrafyaya uyumu konusu, üretilen yeniliğin kullanım çerçevesinin tespitini ve buna kültürel elbise dikimini ihtiva ettiğinden buradaki inanç ve kültür dünyasına uyum izafidir. Yeniliğin çıkıntılarını seyriyanlarını düzeltip nasıl ve ne şekilde kullanılacağını belirlemek gerekir. Özellikle bu yeniliği hayatın içinde kullanırken uyulması gereken kırmızı ve beyaz çizgileri taşıyan kullanma kılavuzunun hazırlanması bu safhada asla ihmal edilmemelidir. Pilot uygulamalarında gerçekleştiği bu aşama genellikle yeniliği üreten kişilerin içinde bulunduğu bir komite tarafından yürütülür. Ön testler yapılır, bulunan cevher veya tesir edici madde sosyal laboratuvarlarda ayrıştırılmaya, saflaştırılmaya çalışılır bilhassa yan tesirlerinin belirlenmesine ve en aza indirilmesine gayret edilir bu safhada toplumun bütün kesimlerine ulaşılmaz. Yeniliğin değiştirilebilir test sürümleri yapılarak mahsurlu yönler tespit edilir. Yenilik ve ona bağlı ürünler tekrar gözden geçirildikten sonra sürüm 1.0 olarak piyasaya arz edilir. Bu aynı zamanda 3. basamağında başlaması demektir. 2. ve 3. basamaklar eş zamanlı devam eden iki süreç olduğundan bu dönemde de arge çalışmaları devam ettirilmelidir. Çünkü ortaya çıkan hatalar, yanlış Yan tesirler sürekli tasih edilerek, yeniliğin muhtemel zararları kontrol altında tutulmaya çalışılır. Yeniliğin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesinin en temel gerekçesi şudur. Hiçbir yenilik, mutlak iyi, doğru ve güzel olmadığı gibi, mutlak kötü, yanlış ve çirkin de değildir. Her yeniliğin olumlu ve olumsuz getirileri olduğu gibi, riskleri de vardır. Bu yüzden sosyal ve beşeri bilimlerde üretilen yenilikleri, içinde zararlı unsurlar var diye toptan reddetmek doğru olmadığı gibi süzüp saflaştırmadan kullanıma sokmak da doğru değildir. Efendim ortaya konulan bir yeniliğin insanların kullanımına sürülmeden önceki savhalar ve sonrasında ortaya çıkacak sorunlar karşısında takip edilecek yollardan bahsetmeden önce dilerseniz güzel bir eser arası verelim. Değerli Efem dinleyenleri, İslam bilginleri ve icatları programımızda bir yeniliğin insanların kullanımına sürülmesi ve sonrasında ortaya çıkacak safhaları anlatmaya devam ediyoruz. Yeniliğin hayatın içinde kullanılmaya başlamasından itibaren oluşabilecek yan tesirlerinin izlenmesi devresi, yeniliğin kullanımını izleme ve değerlendirme kademesi olup yapılacak çalışmalar birinci ve ikinci basamaklardaki işlerden farklıdır. Zira pratikte kullanıma giren yeniliğin açığa çıkan olumlu ve olumsuz tesirlerine tespit edilip izlenmesi, istenmeyen yan tesirlerin en aza indirilmesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. Bu dönemde yeniliğin gücünü ve muhtemel açılım tesirlerini gören iktidardaki kişiler arasında yeniliği kimin yöneteceği ve meşruiyet problemi de ciddi seviyede günüş yana çıkar. Yenilik üretmedeki bu üç safhanın tamamının tek bir kişi veya grup tarafından yapılmasını beklemek... ...hem çok zor hem de onlara zulümdür. Çünkü yeniliğin topluma mal olması, toplumun yenilik üretme kapasitesinin... ...dünya standartlarının üstüne çıkması, bu üç basamağın birbirinden farklı işleyen dinamiklerini... ...doğru algılamaya ve ona göre bir hareket tarzı belirlemeye bağlıdır. Yeniliğin birinci ve ikinci basamağında ciddi problem yaşanmaz... Çünkü yeni durum, sınırlı sayıdaki kişilerce bilinmektedir. Ancak yeniliklerin geniş halk kitleleri tarafından kabul görmeye başladığı üçüncü basamağa geçildiğinde, toplumda değişik bilgi alanlarını elinde tutan alt gruplar, yeniliğin gelenekten gelen bilgi ve mana dünyasına ne ölçüde değiştireceğini veya meşruiyetini tartışmaya açarlar. İnsanlardaki haset, kıskançlık ve gıpta damarı uyanmaya başlar. İlgili ilgisiz, bilgili bilgisiz herkes tartışmaya ve hadiseye taraf olmaya davet edilir. İnsanlar sağlıklı bilgi edinmeden, yargı ve kanaat sahibi olmaya başlar. Aklı selimle düşünen, basiret sahibi, soğukkanlı, muteril fıtratlar veya bilgi güç münasebetlerinin tepesinde oturan yetkili kişiler, duruma müdahale etmek mecburiyetinde kalırlar. Bu yetkili kişiler bir yandan kitleleri ve ilgili kesimleri, aklı selime, mutedil ve müsbet hareket etmeye, ölçülü olmaya davet ederlerken, yeniliği de ya soğumaya, bekletmeye alırlar veya kullanılma alanlarına sınırlandırırlar. Üçüncü basamağa girildikten belli bir müddet sonra sular durulur. Fıtraten yeniliğe açık, aklını, mantığını kullanabilen, sorgulama cesaret ve kabiliyeti yüksek kişiler, yeniliği kullanmaya devam ederler. Ancak insanların rahatsız olabileceği kırmızı ve beyaz çizgilere saygı duymaya daha fazla hassasiyet gösterirler. Toplum içindeki alt gruplar yeniliği belli ölçüde benimseyerek yeni bir denge durumunda hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Değerli dostlar, yenilik iki yanı keskin bir bıçak gibidir. Yeniliğin geniş kitlelerce kullanımı artarken ortaya konan yenilikler farklı zihinlerde, farklı şekillerde algılanır. Bazıları hadisenin olumlu, güzel yanlarına hemen fark edip yeniliği kolayca benimser. Bu benimseme o noktaya varır ki yeniliğin savunucuları ve dostları yeniliği anlatırken haddi aşan beyanlarda bulunurlar. Bunlar ifrat derecesinde coşku yaşarlarken temkinli konuşmayı unutarak yeniliğin her şeyin dermanı, ilacı ve çözümü olduğunu ileri sürerler. Bazılarda yeniliğin var olan mevcut yapının işleyişinde, bilgi birikiminde yapabileceği olumsuz tesirleri kolayca algılayarak, onu kendilerine karşı bir tehdit olarak görür ve onunla mücadeleyi mukaddes bir vazife sayar. Bu kişiler yeniliğin değişik parçalarını keyiflerine göre kesip yapıştırarak, hilkat garibesi bir montaj ve tasarımla yeniliği kötülemede, hayali tehlikeler üretmede ve etrafa korku yaymada ısrarcı olurlar. Yeniliği savunan ve yenilikten fayda görenler de inadına pozitif bir bakış açısıyla sadece yeniliğin getirdiği ve getireceği olumlu tesirlere odaklanırlar. Tam bu sırada hadiseyi tahrik etmek isteyen provokatörler devreye girer. Farklı gruplar tarafından yenilik, Adeta kutsallaştırılırcasına ya müdafaa edilir veya yenilik karşıtları paranoyak denecek ölçüde yargısız infaza girişilir. Bu durum, yeniliğe karşı sağlıklı tutum ve tavır geliştirememe sendromu olarak tanımlanır ve her yenilik üretildiğinde bu sendrom çeşitli seviyelerde gözlenir. Sonuç olarak toparlamak istersek şunu söyleyebiliriz. Yenilik üretmekle üretilen yeniliklerin toplum tarafından kabul edilme süreçleri ve insanların yeniliğe uyum sağlamak kapasiteleri farklı şeylerdir. Peki toplum olarak bizlerin bu konudaki yaklaşımlarımız nedir ve ne tepki vermekteyiz veya yeniliklere ne kadar açız? Dilerseniz birazdan bunu açıklayalım. Çok zamandır çaresiz, muhtaçımuna dünya güneşsiz. Gölgelerde kaldım sensiz, yer siyah, gök siyah. Onlar zaman emreden avuraklar, gölgeler. Siz müjdelerden bir haber ver Bunca zaman sonrasında bir nefes Mutsiz, muhtaçım uğruna. <gülüyor> Dünya güneşsin. Gölgelerde kaldım sensiz. Yer siyah, gök siyah. Oğlum. Okay. see you. Efendim radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programı devam ediyor. Eser arasından önce demiştik ki, yenilik üretmekle üretilen yeniliklerin toplum tarafından kabul edilme süreçleri ve insanların yeniliğe uyum sağlama kapasiteleri farklı şeylerdir. Peki toplum olarak bizlerin bu konudaki yaklaşımlarımız nedir, ne tepki vermekteyiz veya yeniliklere ne kadar açığız? Buna şöyle cevap verebiliriz. Toplum olarak bizler yenilikleri tüketmeye ve kullanmaya daha yatkınızdır. Toplumumuzda üretilen yenilikleri destekleme ve teşvik etme alışkanlığı pek olmadığından ve yenilikler sosyo-kültürel sistem tarafından da desteklenmediğinden arge kültürü de pek gelişmemiştir. Bunun bir sebebi, toplumun yenilik üretmenin asgari şartları konusunda bilgi sahibi olmaması ve olanların da bu riski göze almayıp mevcut durumla iktifa etmesidir. Bir diğer sebebi de, Türk toplumunda yeniliğe ve risk almayan mütemail insan sayısının çok az olmasıdır. Özellikle eğitim, medya ve yönetimde korku eksenli, baskıcı bir anlayışın yaygın olması, toplumda yeniliğe ve risk almaya kapalı insanların sayısında artışa yol açar. Eğer toplumumuz her seviyede ve her alanda yenilik üretmenin anlattığımız üç basamaklı farklı dinamiklere göre işleyen mantığını anlamaz, stratejiler üretmez, buna uygun adımlar atmazsa çağı yakalaması ve aşması oldukça zor olur. Bu konuda çok büyük zayiatlar vermesi de kaçınılmazdır. Değerli dinleyenler, konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde varılan sonuçlara göre yenilik üretebilmek için gerekli şartlar, maddeler halinde sıralanır. 1- Fıtraten yeniliğe açık, iç motivasyonu ilham arayan bir kişiliğe sahip olmak. Çünkü iç motivasyonu onay yarama olan kişiler, mevcutla iktifa ettiklerinden yeniliklere karşı mesafeli davranırlar. 2- Özgüveni ve cesareti yüksek olmak eleştirilere dayanma gücünü kendinde hissetmek. 3- Çalışılan mevzuda zihinde herhangi bir sınırlama, korku ve yasak hissinin olmaması. Zira ben bunu yaparsam veya üretirsem dışlanırım, güvenliğim tehlikeye girer endişesi olan kişi, yeni fikirlere yelken açamaz. Fikri durgunluğu ve statikoculuğu tercih eder. 4- Yenilik üzerinde çalışan kişi, ortaya çıkacak olan yeni bilgi veya ürünün Nelere yol açabileceğini üretim aşamasında tam olarak tahmin edemez. Kendini bu konuda daraltamaz ve daraltmamalıdır. Çünkü bu endişeler birinci basamağın değil, ikinci ve üçüncü basamağın problemleridir. 5. Yenilik üreten kişiler, ürettiklerini tartışmaya ve kullanıma açmadan önce, yeniliğin topluma sunum şeklininde inanca, kültür ve coğrafyaya uygun olması için yetkilileri uyarmalı ve ikinci sürecin başlatılmasını teklif etmelidirler. 6. Birinci basamakta yer alan kişilerin ikinci ve üçüncü safhada yer alan fıtratlarla aynı olmayacağının farkında olunması gerekir. Bu yüzden birinci basamaktaki kişilerin ikinci ve üçüncü basamaktaki süreçlere müdahale etmeleri de önemlidir. Çünkü yenilikçi fıtratlar ürettikleri yeniliklerin hangi ölçüler içinde kullanılacağını kamu vicdanına ve uygulayıcılara bırakmalıdırlar ki yeniliğin kitlelere taşınmasında problem yaşanmasın. Değerli dinleyenler, Akra FM'deki programımızda başından beri anlatmaya çalıştığımız yenilikçilik özelliklerini taşıyan İslam bilginlerimizden yeni bir isimle tanışacağız bugün. Sistem mühendisliği öncülerinden Ahmet bin Musa. Asıl adı Ebul Kasım Ahmet bin Musa bin Şakir'dir. Devrinin önde gelen ilim adamlarından olan ve halife memunun sarayında astronomiyle uğraşan Musa bin Şakir'in üç oğlundan biriydi. Bağdat'ta doğup yetişir. Maalesef doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Baba Musa bin Şakir genç yaşta vefat edince halife memun onun oğullarının terbiye ve yetişmesini sağladı. Ve bütün imkanlarını temin etmek fedakarlığında bulundu. İsak bin İbrahim adlı alimi Musa bin Şakir'in üç oğlunun yetiştirilmesine memur etti. Kendi çocuklarından sonra bu üç genci de Beytül Hikme'ye yani ilim akademisine gönderdi. Gençler burada Yahya bin Ebi Mansur'dan ilim öğrendiler ve matematik, mekanik, geometri, tıp, fizik ve diğer ilimlerde değerli çalışmalar yaptılar. Değerli dinleyenler, Ahmet bin Musa, dünyanın çevresini ölçen heyette bulunan astronomi, matematik ve fizikte isim yapmış bir İslam bilginidir. Ayrıca ilim tarihine sistem mühendisliğinin öncüsü olarak geçmiştir. Çalışmalarını üç ana noktada toplamak mümkün. 1- Astronomi çalışmaları 2- Fizik-Mekanik çalışmaları 3- Tercüme çalışmaları Karanlık yaşıyor, aşka korkum, Akra, akra, akra. akra Efem, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Efendim radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda büyük bilim adamı Ahmet bin Musa'yı anlatmaya devam ediyoruz. Ahmet bin Musa'nın araştırmalarını üç ana noktada toplamak mümkün demiştik. Bir, astronomi çalışmaları, iki, fizik mekanik çalışmaları, üç, tercüme çalışmaları. Ahmet bin Musa daha ziyade astronomi ve teknoloji konulardaki çalışmalarıyla tanınmış bir ilim adamıdır. Kardeşi Muhammed ile beraber önemli bazı yıldızların günlük doğuş ve batışlarını, değişikliklerini hesaplamıştı. Bu çalışmalarını doğru çalışan bir cihaza uyguladı. Bu cihaz başka örneği olmayan tekniğin emsalsiz bir harikasıydı. Çağın insanlarına müthiş bir hayrete düşüren bu aleti İbn Habban el-Taberi'den görmüş, hayranlıkla seyretmiş ve düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir. Musa bin Şakir oğullarından Astronom ve teknisyen Muhammed ve Ahmet kardeşlerin yaptıkları cihazı gördüm. Samarra'daki rasathanenin önüne kurulmuş olan bu cihaz bakırdan yapılmıştı. Bir küre şeklinde olan cihazın üzerinde gök küredeki yıldızların resimleri ve isimleri bulunuyordu. Gökyüzündeki bir yıldız batmaya başlayınca o yıldızın kürenin üzerindeki resmi ve yıldızın ismi yıldızla beraber cihazın üzerindeki ufuk çizgisini gösteren çizginin altına doğru batarak gökyüzündeki yıldızla aynı anda ve aynı şekilde kayboluyordu. Aynı yıldızın gökyüzünde görülme vakti geldiğinde yıldızın resmi ve ismi ufuk çizgisinin üzerine çıkıyordu her göreni hayretler içinde bırakan ve hiç kimsenin müdahalesi olmadan faaliyete geçen bu cihazın su kuvvetiyle çalıştığını öğrendim. Musa oğullarından üç kardeşin ortancası olan Ahmet bin Musa, matematik ve astronominin dışında teknik alanda özellikle de mekanikle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Ahmet bin Musa kardeşleriyle birlikte halife Memun tarafından daha önce Sabit bin Kur'an'ın dünyanın çevresini doğru ölçüp ölçmediğini kontrol etmek için görevlendirilir. Üç kardeş Sincan'da ve Kufe'de yaptıkları ölçümler ve hesaplar sonunda Sabit bin Kur'an'ın bulduğu rakamı bulurlar. O dönemde henüz çocuk denecek yaşta bulunan Musa oğullarının böyle bir işin altından kalkmaları, bazı çevrelerce şüpheli bulunmaktaysa da, gerek ilim, gerek fıkıh alanında buna yakın başarılar gösteren çocuk yaştaki İslam alimlerine rastlandığı, reddedilemeyecek bir gerçektir. Değerli dinleyenler, Ahmet bin Musa, mekanisyen birisiydi. Ailenin tekniğe en düşkün, Ev alet ve edevatlarını yapmada üstün kabiliyetli bir evladıydı. O kendi kendine harekete geçen otomatik aletlerin planlarını çizdi. Ne kardeşi Muhammed ona yetişebildi, ne de kendisinden önce yaşayan Heron. Onun elde ettiği neticeler zamana göre gerçekten bir harikaydı. Otomatik alanda yapmış olduğu aletler, insanın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda kullanılabilen türde olup, çocukların oyuncaklarını dahi kapsamaktaydı. Ömrünü ilmi çalışmalara adayan Ahmet bin Musa'nın mekanik sistemlerinde kullandığı metotlar yönünden düzenleri, valf kontrollü, vana kontrollü ve kanatçı kontrollü olarak sınıflandırılır. Modern sistem göz önüne alınarak incelendiklerinde, sistemlerin blok diyagramlarıyla ifade edilebilen sifon, çift sifon, debi ile kontrol, şamandıralı valf, Hazineli şamandırayla kontrol edilen valf, valvli terazi, hava kontrolü, iki konumlu terazi, kontrol vanası gibi motiflerden meydana geldiği görülür. Ayrıca basınç kontrollü türbin, sifonlu valf, akıtmalı ve kademeli terazi gibi orijinal motifler de bulunur. Değerli dinleyenler, Ahmet bin Musa'nın yapmış olduğu mekanik aletlerden bir kısmı şunlardır. 1- fitilleri yandıkça kendi kendine çıkan, haznelerine otomatik olarak yağ akan ve rüzgarda sönmeyen kandiller. 2- Bahçe ve tarlaların sulanmasında kullanılan, sulamanın tamamlandığını düdük çalarak haber veren, düdüklü tencere benzeri aletler. 3- Her seferinde istenilen miktarda belli aralıklarla, ihtiyaca göre karışık veya ayrı ayrı su akıtabilen testiler, ibrikler ve banyo kapları. 4. Küçükbaş hayvanların su içebileceği otomatik kontrol sistemli tekneler. 5. Daima değişik figürlerle su fışkırtan fıskıyeler. 6. İhtiyaca göre karışık veya ayrı su akıtabilen şişeler. 7. Sıvıların izafi ağırlıklarını hesaplayan kaplar. 8. Boşalır boşalmaz yerine hemen su dolduran kaplar. Bunlar Ahmet bin Musa'nın yapmış oldukları aletlerden bir kısmı olup, bunlardan başka günlük hayatımızda kullandığımız pek çok alet yapmıştır. Bu aletlerini uzun ve geniş bir şekilde Kitabur ı Hiyal adlı eserinde tarif eder. Ahmet bin Musa'nın mekanikle ilgili konuları içeren bu eseri, günümüzdeki sistem mühendisliğine yakın bir anlayışla kaleme alınmış ve kendi alanında yazılmış ilk eserdir. Eserde resimleriyle çalışma şekillerine yer verilen yüz kadar otomatik alet bulunmaktadır. Bu kitapta yer verilen otomatik kontrol sistemleri, teknik yönden mükemmel, bugün pratikte hala kullanılan türden sistemlerdir. Sade oluşları, uygulanmış olduklarının bir delilidir. Eser, günümüz otomatik kontrol sistemi açısından son derece önemli bir eserdir. Kitabul Hiyel'in bugün Vatikan, Berlin ve Topkapı gibi dünya kütüphanelerinde üç nüshası bulunuyor. Topkapı'daki en eski nüshadır. Kitabın başı ve sonu eksiktir. Topkapı'da 3.474 numarada kayıtlıdır. Değerli dinleyenler, bugünkü programımız burada sona eriyor. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız. İslam Bilginleri ve icatlar 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlar, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi...